Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah Ema ba'd Şeyh Elbani hakkında Soruldu Ben de kısaca Bildiğim kadarıyla Birkaç şey söylemeye çalışayım Şeyh Elbani kimdir diye soruldu Şeyh Elbani hakkında Anlatır mısınız Diye soruldu e, Bir İlim talebelerinden yani kuvvetli ilim talebelerinden şeyhlerden birinin yazmış olduğu bir yazı var. O yazıyı okuyabilirim. Hemen 2-2,5 sayfalık bir yazı. Ve onun etrafında e, biraz konuşabilirim. Ses iyi mi, net mi? Diyor ki, bu ilim talebesi, ilim ehli zat, e, Elbani hakkında çalışması olan, kitabı olan birisi. Kitabın ı Mukaddime kısmını ben tercüme etmiştim. Diyor ki, muhakkak ki Şeyh İmam Allame asrın muhaddesi, sünnetin muhafızı, selefin kalıntısı Muhammed nasur Din el-Elbani. Allah ona rahmet etsin. Bu asrın selef daveti önderlerinden birisiydi. Taklidi terk etmeye, delile uymaya, delile uymaya davet edenlerin ilklerindendi taklidi terk etmeye, delile uymaya davet edenlerin ilklerindendi. Nebevi sünneti ve onun ehlini en şiddetli bir şekilde müdafaa edenlerden birisiydi. Selefi Salihinin itikadında hem mücmel hem de mufassal olarak ister ilahlık tevhidi, ister rablık tevhidi, ister isim ve sıfat tevhidi, ister gaybi meseleleri ve ahiretle ilgili olan şeyleri ispat, ister her zaman ve mekanda ehlü sünnetin üzerinde icma ettiği meselelerde olsun, davet eden en önemli davetçilerden biriydi. Şayet onun bir kişi, şayet bir kişi, onun bu asırın müceddidi olduğunu ve bu zamanda sünnetin ihtiyacı olduğunu iddia etse, uzağa gitmiş, mübalağa etmiş olmaz. Allah rahmet etsin, ilim, zeka, takva, şer'i ilim ve zamanın gerektirdiği bir tecrübe ile beraber sünnete şiddetli şiddetle bağlılık, sahabeden ve seleften nakledilen eserlere sımsıkı sarılma ve Allah'a davette hikmet, onda var olan özelliklerdendi ve ona muhalif olanlar, ona muvafık olanlardan önce bu özelliklerin bu özelliklerin onda var olduğunu kabul ederlerdi. Allah'a yemin olsun ki onun ölümü ilim talebeleri için hususan yani özellikle ve ümmet için de umumen genel olarak büyük bir bela, büyük bir kayıp ve gizli bir sıkıntı idi. Lakin Allah'ın takdir etmiş olduğu emridir. Şayet birçok insan bu imamın faziletini saymak için çaba sarf etse yine de hakkıyla bunu ifa edemez. Lakin geride bıraktığı eserlere, insanlar arasında yaydığı sözlere, altmış yıl devam eden ciddi ve yorucu bir gayret ve zor bir çalışma ile ilim talebeleri arasında yaydığı ilme ve üzerinde olduğu menhece ki, Bu menhece insanları daima davet etmeye devam etmiştir. Bakmamız yeterlidir. İşte bu mutedil menhec, yani metot, selefi salihinin, Allah hepsine rahmet etsin, ve kıyamet gününe kadar onlara hayırda uyacak olanların menhecidir. Muhakkak ki selefi menhec, çizilen bir resim veya atılan bir slogan değildir. Bilakis o, suluk edilen bir yaşam, iltizam olunan bir inanç ve hidayete ulaştıran bir yoldur. Muhakkak ki Şeyh Şehlvani kastediyor yani Allah ona rahmet etsin bu menhecin usulünü her fırsatta çoğu eserlerinde, çoğu konferans ve fetvalarında beyan etmekte hırslı idi ve bu konunun etrafında dönüp durur idi. Bu latif kitabı hazırlarken Allah Teala'ya istihar ettim ki bu kitap Şeyh Elbani'nin nezdindeki selefi menheci ve onun usulünü Elbani'nin üzerinde yürüdüğü menheci beyan eder. Sonra bu menheç ile hadis imamlarının ve ehl-i sünnet vel cemaat imamlarının üzerinde olduğu menhecin karşılaştırmasını yapar ve bir cihetten Elbani'nin selefi salihinin mezhebine, en çok uyan insanlardan biri olduğunu ispat ve beyan ederken diğer bir cihetten de sahabelerin ve onlara hayırda uyanların gerçek selefi menhecinin özelliklerini beyan eder. Ve sonra alimlerin ve ehli sünnet ve cemaatin şerefini müdafaa etme onların değerli özelliklerini ve övülen vasıflarını yayma hala devam etmektedir. Tabii ki onların sözleri ve hükümleri hakkında taassuba gitmeden, kitap ve sünnete uyanları gözeterek, ki bu da çoğunlukla olandır, Tabii ki onların sözleri ve hükümleri hakkında taassuba gitmeden, kitap ve sünnete uyanları gözeterek, ki bu da çoğunlukla olandır. Eğer ters düşmüşlerse, bunun münakaşasını sağlam ilmi bir şekilde yaparak, Çiğilik göstermeden, dil uzatmadan, ayıplamadan, batıl olmakla suçlamadan Allah Teala'nın buyurduğu gibi Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olunuz. Bir kavme olan düşmanlığınız sizi haklarında adil davranmamaya sevk etmesin. Adaletli olun zira bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphe yoktur ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdar olandır. Maide Suresi 8. Ayet-i Kerime Muhakkak ki alimlere batıl bir şekilde muhalefet etmek, peygamberlere batıl bir şekilde de muhalefet etmek babındandır. Muhakkak ki alimlere batıl bir şekilde muhalefet etmek, peygamberlere batıl bir şekilde muhalefet etmek babındandır. Nitekim Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki sizden öncekiler çok soru sormaktan ve nebilere muhalefet etmekten dolayı helak oldular. Alimler peygamberlerin varisleridir. İlim, ilmi onlardan miras olarak almışlardır. Alimleri saymak, yani kadirlerini takdir etmek, kadri kıymetlerini takdir etmek, bilmek vaciptir ve onları masum kabul etmeden kesinlikle hak ettikleri üstün mertebeye koymak gerekmektedir. Onları sevmek, onlar hakkında hüsnü zanda bulunmak bu ümmetin itikadında, menhecinde vardır. İmamlardan bazıları, selefi salihin imamlarından bazıları şöyle demişlerdir. Ehli sünnet olmanın alametlerinden biri de sünnet imamlarını, alimlerini, yardımcılarını ve dostlarını sevmektir. Allah bu işte başarılı ve insaflı olmayı ve kıyamet gününde amellerimin tartısında bu ameli karşımda bulmayı, yani Allah'tan, Allah'tan bu işte başarılı olmayı ve insaflı olmayı ve kıyamet gününde amellerimin tartısında bu ameli karşımda bulmayı dilerim. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu bir kitabın mukaddimesi. Bundan sonra bu kitapta bu Zat, ilim talebesi, Şeyh Elbani'nin birçok konulardaki menhecini, anlayışını ortaya koyuyor. Ve Ehl-i Sünnet'in, Selefi Salih'in imamlarının aynı konudaki anlayışıyla karşılaştırıyor. Ve bu şekilde Şeyh Elbani'nin gerçekten Selefi Salih'ine ters düşen mi, yoksa Selefi Salih'ine uyan mı bir kişi olduğunu hem ispat ediyor hem de Şeyh Elbani'nin menhecini ortaya koymuş oluyor. Hem de Ehl-i Sünnet'e uyup uymadığını ortaya koymuş oluyor. Yani enteresan hoş bir kitaptır. Ben bu şekil mukaddimesini ele almıştım. Yani okumamın sebebi Şehlbani hakkında söylemek istediğim veya söyleyebileceğim şeyleri bir düzene koyması düşüncesiyleydi. bakmayın. Sorularınızı, yazdıklarınızı okuyamıyorum şu anda. Sonra bakarım inşallah veya sonra bir daha sorarsınız. Şimdi eğer bir yerden rastgele giriş yapmak gerekirse Şeyh Elbani babası Hanefi fakihlerinden birisiydi veya en azından fıkıhla uğraşan, ilimle uğraşan, en azından ilmi seven birisiydi. Bu bilmem hatırlar mısınız? Tito vardı bir tane. Tito, Tito mıydı? Tito muydu? Yugoslav zalim bir başkan. Tito. Tito. Bu bacağı şey ihtilal yapmıştı. Zalim bir yöneticiydi. Onun döneminde zulüm döneminde Şeyh Elbani'nin babası onun zulmünden kaçıp Suriye'ye yerleşiyor. Şeyh Elbani de o zaman küçük 5 yaşında çocuktur. Elbani demek Arnavut demek. Yani Elbani demek Arnavut demek. Şeyh Elbani Arnavut'tur. Arnavut asıllıdır. Babası o zalimin zulmünden kaçıp Suriye'ye yerleşiyorlar. Şeyh Elbani de 5 yaşındadır. Babası ilimle uğraşan Hanefi mezhebine mensup. En azından fıkıhla uğraşan veya fakih birisi, ilim ehli birisi ve Şeyh ondan sonra 5 yaşına itibaren Suriye'de yetişmiyor, orada büyümeye başlıyor. Orada okuyor, işte babasından ilk terbiyesini, eğitimini alıyor, ondan sonra babasının ona tespit ettiği bir takım kimselerde okuyor. İşte Arapça öğreniyor, Arapça okuyor, fıkıh okuyor, usulü fıkıh okuyor, böyle yetişmeye başlıyor. Ondan sonra ileriki Hama Humus olaylarının olduğu yıllarda, o yıllardan sonra da Ürdün'e geçiyor. Bir daha Ürdün'de kalıyor. Arada bir bir dönem Medine'de, Medine'deki İslam Üniversitesi'nde öğretmenlik yaptığı bir dönem var. Yani bu kısaca hayatı. Şeyh Elbani büyük ölçüde haciz ilimleriyle uğraşan birisiydi hadis araştırmaları yapan birisiydi. Bu hadis araştırmaları hakkında bir iki söz diyecek olursak ee, Muhammed Şakir yanlış hatırlamıyorsam Muhammed Şakir var Mısırlı böyle el yazma eserleriyle hadis araştırmalarıyla uğraşan o belki Elbani'den bir önce bu işi başlatan birisi Elbani de Allah hepsine rahmet etsin. Bu işi devam ettiren, genişleten bu çalışmayı büyüten birisi. Yani el yazma kütüphanelerindeki el yazma eserleri araştırıyorlar ve hadise dair ve diğer ilim dallarına dair özellikle de hadis ilimlerine dair el yazma eserlerini okuyorlar, araştırıyorlar. Basılmış olan kitaplarla asıllarını karşılaştırıyorlar. Basılmamış olan birçok el yazma eserinin, hadis kitabının veya hadis ilimlerine ait kitapların daha bilinmesine sebep oluyorlar. Şehlbani'nin bu konuda büyük çalışması vardır. Hatta Şam'da, Suriye başkenti Şam'da Zahiriye, Zahiriye Kütüphanesi vardır, el yazma kütüphanesi. Burada 11 bin küsür el yazma eser vardır. Şeyh bu kütüphaneyi baştan sona deviriyor. Bütün kitapları inceliyor, hatta büyük ölçüde okuyor. Bunlar el yazma eserleri 11 bin küsür. Ve bunu sadece bir kere değil, üç kere yapıyor. Üç kere o kütüphaneyi bütün kitapları teker teker elden geçiriyor. Büyük ölçüde onları okuyor, araştırıyor. Kütüphanenin fihristini çıkartıyor. Ve bilinmemiş birçok kitapları ya daha önceden basılmış aslı orijinalle karşılaştırıyor, varsa yanlışı tespit ediyor. Yani Şeyh Helvani'nin büyük bir, bir çalışması söz konusu bu şekilde. O kütüphaneyi üç kere okuyor, üç kere deviriyor ve o kitap kütüphanenin fihrisini çıkartıyor. Hatta mesela bunlardan bir tanesi İmam Ahmed'in usulü sünnesi vardır. İmam Ahmed'in usulü sünnesini orada el yazması eser olarak buluyor. Daha önceden İmam Ahmed'in usulü sünnesi usulü sünne yani akideye ve menhece dair İmam Ahmed'in yazdığı talebelerinin birisinin İmam Ahmed'in ağzından kaleme aldığı maddeler halinde madde madde Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in akidesini ve menhecini madde madde ele aldığı akidiye ve menhece metoda dair eseridir İmam Ahmed'in usulü sünnesi Bu daha önceden Tabakatül Hanabile eee Hanbeli tabakası, Hanbeli mezhebi alimleri tabakası. Bu yalanı yanlış hatırlamıyorsan Tabakatül Hanabile de bu basıldı. Orada zikrediliyor. İmam Ahmed'in usulü sünnesi Ve yine başka bir kitap hatırlayamadım şu anda. Başka bir kitabın içerisinde yine böyle bir tabakat kitabında, rical kitabında. Fakat müstakil bir el yazması eseri olarak hiç bulunmamıştı. Bunu ilk defa Şeyh Elbani orada kütüphanede buluyor. Ve Şeyh Elbani'nin talebelerinden bizim hocalarımızdan olan birisi de bunu bastırıyor. Bu kitabı bastırdılar. Ondan sonra tahkik ve tahrik ettiler. Ve ondan sonra genişletilmiş olarak da şu an şerh ediyorlar. Yakın bir zamanda onun şerhi de inşallah basılacak hocalarımızdan birisi Şehlbanî'nin talebelerinden birisi. Ee, bunun gibi yani Şehlbanî'nin birçok eseri vardır. Mesela en azından ilk olarak Kütübesitte'yi komple tahkik ve tahric etmiştir. Hadislerin çıkartmıştır. Sıhhatleri üzerinde veya illetleri üzerine konuşmuştur. Ondan sonra Şehlbanî ne kadar e, hadislere ulaşabilmişse, ne kadar hadisi elden geçirmişse tabi sayi olanlar ve zayıf olanlar diye bunları ikiye ayırmış sayi hadisler silsilesi ve zayıf hadisler silsilesi diye iki ayrı eser halinde bunları basmış yazmış ve basmıştır bastırmıştır her biri yani bunların 18-20 cilt halinde takım halinde yani sayi hadisler silsilesi bir 18-20 cilt zayıf hadisler silsilesi bir 18-20 cilt E, elinden Şeyh Elbani'nin elinden ne kadar sahih ve ne kadar zayıf hadis geçmişse kendi araştırmaları esnasında bunu iki ansiklopedik eser şeklinde basmıştır Şeyh Elbani. Sahih hadisler silsilesi ve zayıf hadisler silsilesi ve bu hadisleri ve bu hadislerin isnatlarını ve e, ne kadar isnadı farklı sahabelerden, tabi'inlerden gelinmiş, tahric olunmuş farklı isnatları Tarikleri varsa bu hadislerin hepsini orada zikretmiştir. Bu hadislerin hangi hadis kitaplarında yazdığını da zikretmiştir. Ve hadislerin illetleri üzerine, sıhhatleri veya illetleri üzerine konuşmuştur. Ayrıca bir de akidevi, menheci veya fıkhi olarak bir takım faideler, hükümler varsa o hadisler hakkında bunları da yer yer zikretmiştir. Bu kitaplarda yani sahih hadisler ve zayıf hadisler silsesinde yani akidevi, menheci veya fıkhi olan bir takım bilgiler de o hadislerle alakalı. Bunları da yer yer zikretmiştir, münakaşasını yapmıştır. Yani hadis araştırmaları kitabıdır ama bir bakıyorsunuz akidede menheçte, fıkıhta, fıkhi meselelerde müstakil araya bir bahis, bir konu, araştırma mevzusu, araştırma konusu araya girivermiş. Fıkhi veya itikadi veya menheci. Ya da yine Şehelbani'nin bu uzun 60 yıl boyunca süren bu çalışmaları esnasında mesela rijeller hakkında hadis ilimleri hakkında veya el yazmaları hakkında bir takım yapmış olduğu tespitler ki bunları iştehatler diye isimlendiriyorum yani inşallah iştehatlardır. Bunları da Şehelbani sayı hadisler ve zayıf hadisler sırslasında böyle faydalar olarak zikretmiştir nasıl yani mesela misal olarak mesela mesela diyelim bir kitaplardan birisinde bir hadis yanlış yazılmış olsun bir kelime Şehlbani kütüphanede el yazmasında onun doğrusunu görmüş olsun. O hadiste onu zikrediyor mesela bir fayde olarak. Mesela bir yanlışı düzeltme babından. Veya içtihat babından. Mesela diyelim bir ravinin ismi yanlış yazılmış. Şeyh Helbani onun doğrusunu bulmuş. O falanca matbaa baskısı, o şurada bir yanlışlık var diyor. Ben diyor bizzat el yazısında gördüm. Doğrusu şudur diyor. Mesela bu gibi iştahatları var. Yani biliyorsunuz el yazma eserlerinde, el yazma eserlerinin olduğu kütüphanelerde çalışan araştırmacı insanların bu tip iştahatları, bu tip, bu tip tespitleri vardır. Yani bir kitap mesela matbu olarak Matbaada basılmıştır. Ama herkes o kitabın aslına, temel, orijinaline inemez. Veya el yazması ile onun aslını karşılaştıramaz. Nitekim birçok hatalar da oluyor. Yani kitabın el yazmasında talebeler veya araştırmacılar bir kelimeyi yanlış okuyorlar. Ve kitap basılıyor ve o kelimeyi yanlış basıyorlar. Veya o cümleyi yanlış basıyorlar. E bunu ancak araştırmacılar tespit ediyorlar. Ben bunu da bir iştehat olarak isimlendiriyorum yani bu da bir iştehat, bir araştırmacıların tespitleri. Yani Şehelbani'nin sayı hadisler silsесine ve zayıf hadisler silsесine bir sürü bu tip yani iştehatları, tespitleri, faydeleri vardır. Yani çok zengin yani hadis ilimleriyle uğraşan insanlar için yol açıcı niteliğinde fikir vermeyi fikir verme özelliğinde. Ee, çok zengin ilmi kültürel bir eser eserdir eserlerdir Şehilban'ın bıraktığı kitaplar yazı eserler içinde birçok iştehatlar tespitlerle doludur ve yine hadis ilimlerinde mesela hadis imamlarının yani bu yani el yazma eserleri üzerinden söylediğim şeyler bir de eski asırlarda yaşamış olan hadis imamlarının mesela hatalarını tespit etme noktasında da vardır. Yani bir eski hadis imamlarından birisi, bir İbni Hacer, bir Zehebi mesela bir bir hata etmiş olsun. Bir ravide veya bir hadiste veya bir isnatta, bir tarikte herhangi bir şeyde. Yani bir Şeyh Elbani mesela bu hatayı fark etmiş orada bir fayda olarak bunu zikrediyor mesela. Ha bizzat Şeyh Elbani'nin kendisinin yapmış olduğu da hatalar da vardır. Çünkü çok korkunç, muazzam, ilmi bir çalışmadır Şeyh yaptığı. Ve bizzat kendisinin de yaptığı hatalar, kendisine. Farkına varmadığı şeyler olmuştur. Ve Şeyh Elbani'den sonra da mesela günümüzde şu anda yüzlerce binlerce ilim talebesi, ilim ehli Şeyh Elbani'nin açtığı bu yolda ilerlemektedir. Aynen Şeyh Elbani'nin çalışmasını devam ettiren ben bunu şöyle isimlendiriyorum. Bugün İslam alemine baktığınızda hadis ilimleriyle uğraşan yüzlerce hatta binlerce hadis tahkik, tahriç, hadis ilimleri, El yazma eserleri, maktutatlar, el yazma eserleri, bunları araştırma, bu ilimlerle uğraşan tahkik, tahriş, hadis ilimleri şu anda yüzlerce, binlerce böyle genç, yaşlı olsun, genç olsun, alim olsun, ilim talebesi olsun, yüzlerce hatta binlerce ilim ehli var. Ben şöyle isimlendiriyorum. Bunlar hepsi Şeyh evladı ihali. Hepsine Şeyh Elbani sebep olmuştur. Şeyh Elbani'den önce yoktu böyle bir çalışma. Bugün yüzlerce hatta binlerce ilim ehli, ilim talebesi hadis ilimleriyle, hadis araştırmalarıyla, el yazma eserleriyle meşgul olmaktadır. Birçok yeni hadis kitapları yani bugüne kadar bulunamamış gün yüzüne çıkmaktadır. Tahrik ederler, tahriş ederler. Hatta bunlardan Şeyh Elbani'nin dahi hatasını bulan insanlar, Şeyh Elbani'nin dahi ulaşamadığı yere ulaşan insanlar var. Hepsi de Şehlbaninin evladıdır, hepsi de Şehlbani bunlara sebep olmuştur. Ondan dolayı Şehlbani'ye zaten bazı alimler diyorlar ki Şehlbani bu bu asrın müceddidi olduğunu zannediyoruz. Eğer bu asırda bir müceddid varsa onun Şehlbani olduğunu zannediyoruz diye. Bunu birçok ilim ehli söylemiştir. Bunlardan bir tanesi Şehh Bazdır, Bir tanesi Şehh Mukbil'dir. Bir tanesi Abdul Muhsin el Abbad'dır. Medine'deki Şu anda hala hayattadır. Şeyh Hüseymi'nden de buna benzer sözler vardır. Yani Şeyh Elbani'nin bu hadis ilmine, ilimlerine sadece hizmeti bu şekil değil, anlatmaya çalıştığım kadarıyla. Artı en büyük hizmeti de tevhide, akide ve menhecedir. Bu ümmete bu asırda tevhidi hatırlatmış. Şehir Bani'nin en büyük hizmeti de tevhidi hatırlatmış, sürekli tevhidin etrafına dönmüş dolaşmış, ümmete tevhidi tavsiye etmiş, tevhidi nasihat etmiş ve tevhidi gündeme getirmiş, insanları tevhide davet etmiş, bir tevhid daveti kurmuş ve ehli sünnetin menhecini yani metodunu ortaya koymuş, insanları bu menhece, bu metoda davet etmiş bu konuda eserler ortaya koymuş ve yine hadis ilmlerini olduğu gibi tevhid davetine ve ehli sünnetin menhecine davet etme ehli sünnetin menhecini metodunu ortaya koyma davasında ehli sünnetin akidesini ve menhecini ortaya koyma ve insanları buna davet etme davasında yine şehilbani önder birisi, imam olan birisidir ki bu belki hadis ilimlerindeki önderliğinden daha öncelikli, daha büyük olan bir önderliktir ki aynı şekilde Şeyh Bin Baz ve Useymin de ondan dolayı ilim ehli bizim duyduğumuz, işittiğimiz kadarıyla ilim ehli hep yani derslerine, konferanslarına şunu derler ki yani bu asırda üç imamdır bunlar Şeyh Bin Baz, Şeyh Elbani ve Şeh Useymin bunlar bu asırın imamlarıdır ehl sünnetin tevhid davasının, ehl sünnetin menhecini, metodunu ortaya koyma ve insanlara bunu davet etme, insanları buna davet etme davasının bunlar önderleridir. Ve tabi bu üç yani zattan sonra Allah onlara rahmet etsin tabi birçok daha alim ve allame olan insanlar vardır ve ilim talebeleri olan ilim ehli şeyhler de daha çoktur. Yani Bu insanlar Tehid davasına, ehli sünnetin akide ve menhec davasına ve Kur'an'ı ve sünneti selefi salihinin anlayışına göre doğru bir anlayışla anlama davasına büyük hizmet etmişlerdir bu insanlar. Bu bu insanların açmış olduğu bu yolda halen günümüzde binlerce belki yüz binlerce ilim ehli İlim talebesi, davetçi bu yolda ilerleme, ilerlemeye devam etmektedir. Yani bu insanların bu dine, Allah'ın dinine büyük hizmetleri vardır. Mesela Şeyh Elbani'nin faziletlerinden bir tanesi, Mesela Şeyh Bin Baz, Şeyh Bin Baz'a soruyorlar. E, Peygamber aleyhisselam hadiste buyuruyor, Her asırda Allah dinini yani tecdit eden, yenileyen, Tabi burada yenilemek, dinde olmayan, Kur'an'da ve sünnette olmayan şeyleri, uyduruk şeyleri ortaya koymak manasına değil, dini, dinin anlayışını Kur'an'a ve sünnete döndürmek. İnsanları, Müslümanları Kur'an'a ve sünnete döndürmek. Selefi Salihinin anlayışı üzere doğru bir dine, din anlayışına insanları döndürmek. Bu manada yenilik. Yoksa dinde olmayan şeyleri uydurma manasına değil. Peygamber Sam işte öyle buyuruyor. Her asırda Allah Teala bu dini tejdid eden yani ihya eden yani aslına döndüren manasında bu dini yenileyen aslına döndüren bir kişi yani Allah var edecektir. Şeyh Binbaz'a bu hadisi soruyorlar. Şeyh Binbaz diyor, evet diyor hadis sahihtir. Şeyh diyorlar, peki sence bu asırda kimdir? Bence benim zanımca Elbanidir diyor. Şeyh Binbaz başka bir sözünde de bu gök kubbenin altında Elbani'den daha alim birisini bilmiyorum diyor Şeyh Binbaz. Başka bir sözünde de bunlar büyük övgü övgü taşıyan sözler yani büyük büyük bir alim tarafından büyük bir alime yapılan övgü ve müdafaa. Ondan sonra Şeyh Mukbil de aynı hadis hakkında ve Şeyh Elbani için aynı şeyi söylüyor. Ben zannımca diyor Şeyh Mukbil de bu asrın mücedditidir diyor. Aynı şeyi Abdülmusim el Abbad, Şeyh Abdülmusim el Abbad, o da allame bir zattır, hala hayattadır Medine'de, Medine meşahinden. Aynı şey o da söylüyor. Şeyh Hüseymin'in de buna benzer sözleri var. Artı hepsi de Şeyh Elbani'nin mürciye olmadığını, onu mürciyelikle itham edenlerin ne mürciyeliği bildiğini ne de Elbani'yi tanıdıklarını söylerler. Şeyh Hüseymin de bunu söyler, Salih-i Fevzan da bunu söyler. Bütün alimler ilim ehli de bunu söyler, Şehlbanî müdafaa ederler. Derler ki onu mürciyelikle itham edenler hem mürciyeli de bilmiyorlar, Şehlbanî'yi de bilmiyorlar. Ve bu şekilde Şehlbanî müdafaa ederler. Ondan sonra arada yazıyorsunuz. Ben diyorum daha önce oku, okuyamıyorum. Yani anlatırken söylediklerimi veya söylediklerimi düşündüğümden dolayı yazdığınız harfleri düşünemiyorum. Yo şey Elbani'ye mürci ediyorlar. Elbani'nin talebelerine mürci ediyorlar. Vahabilik denmesi ayrı bir mesele. Şehelbaniye ve talebelerine mürciye diyorlar. Hatta kendileri gibi düşünmeyen herkese mürciye diyorlar. Hatta kafir ve müşrik diyorlar. Kendileri gibi düşünmeyen herkese, kendileri gibi inanmayan herkese kafir ve müşrik diyorlar. Sultan uleması diyorlar, münafık diyorlar. Şimdi Şehelbani, Vahhabi mi değil mi?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 ve Hanbeli mezhebine göre devlet yönetilir Suudi Arabistan'da tabi diğerlerinde biraz durum farklı ama diğerlerinde de büyük ölçüde yine Hanbeli mezhebi mezhebi fıkı hakimdir. Yani bu vahabilikle ile itham olunan insanlar aslında Hanbelidirler ve akidede tevhidde inançta akidede inançta Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in inancı üzeredirler. Bilakis, bilakis Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in inancına ters düşenler bilakis Sofilerin ve Şiaların ta kendileridir. Ama ters düşmeleri yetmiyormuş gibi bir de Hanbeli mezhebine mensup olan ve kendilerindeki hurafeleri reddeden bu insanları Vahabilik adı altında suçlamış, kötülemişlerdir.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 Peygamberin sözüne ters de düşse mezhebin imamına uymak zorunda bu mezhebin dışına çıkamaz diye hiçbir mezhep imamı böyle bir şekilde, bu şekilde böyle bir mezhep kurmamıştır. Ve insanları böyle bir mezhebe davet etmemişlerdi. Bilakis Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Malik İmam Ahmet her birisi hep şunu söylerlerdi. Biz de bir insanız, biz de hata edebiliriz. Eğer bir, bizim bir fetvamız, bir iştihadımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih bir hadisine, sahih bir sünnetine,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 ço aşırı inat bir taassupla yani devam ediyorlar. Ondan sonra da bir sürü bahaneler getiriyorlar. Allah ıslah etsin. Allah yardımcısın. Yani bütün buraya nereden geldik? Ha Şehlvani Vahhabi miydi?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 Ortaya koyan herkesi sapıklıkla, vahabilikle suçlayacaklardır. Hatta tekfir edeceklerdir, ediyorlardı. Yani kusura bakmayın. Yazılarınızı çok sorularınızı dikkatli bir şekilde okuyup sorularınızı cevaplayarak gidemiyorum. Yani burada Şehlban'dan bahsediyorduk. Oradan böyle bir sapma oldu.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 İlim talebesi Hadis araştırmalarıyla Hadis ilimleriyle uğraşmaktadır yani Hepsi de Şeyh Elbani'nin Evladı iyalidir Şeyh Elbani sebep olmuştur Şeyh Elbani bu yolu açması için Şeyh Elbani'den önce yok Hatta uzun bir dönem Belki yok de bir Şehlibandı'dan önce bir Muhammed Şakir bir başlangıç yapmış. Çok fazla ilerleyememiş. Şehlibani oradan devam etmiştir. Şu anda hatırıma gelen bunlar kabaca Hanefilerin hadislere ters olan yerlerine misaller verir misiniz? Bu da çok geniş bir konu. Çok var, birçok var. Tabii Ebu Hanife müştehi dedi, içtihad işte etti. Kendince mazurdur sebepleri var. Ama sahih olan, doğru olan yani ilim ehlinin tercih ettiği sahih olan, racih olan görüşe, sahih sünnete dönmektir. Doğrusu budur. Tahassüp göstermemektir ya Mesela namazda el kaldırma meselesi ki yani dikkat ederseniz Hanefilerin sünnete muhalefet ettiği meselelerin belki %80'i %90'ında bir tarafta hep cumhur vardır. Yani Hanefilerin sünnete, sayı sünnete gerçekten cidden açık ve net bir şekilde Hanefi mezhebinin muhalefet ettiği yerde karşı tarafta hep cumhur vardır. Bakarsınız Hanbeli, Şafii, Maliki ve diğer Selef imamları hepsi bir şey demiştir.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 İbn Ebi Şeybe Musannaf'ında İbn Ebi Şeybe selef imamlarından, muhaddislerinden, alimlerinden büyük bir imam. İbn Ebi Şeybe Musannaf'ında bir bap açmış, bölüm açmış. Ebu Hanife'nin ters düşmüş olduğu meseleler, sünnet, sahih sünnete ters düşmüş olduğu mesele, 120 mesele zikretmiştir. Tabi bu mesele olarak 120 mesele. Hadis olarak bunu ele aldığınızda Şehmuk bil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 Şimdi bir dediğim her bir kelimeden siz bir yere dalmaya çalışıyorsunuz. bize el kaldırma dediğim, şimdi konumuz el kaldırma olsa öğleye kadar konuşuruz bu mevzuyu. Yetmiş tane sahabeden namazda el kaldırılacağına dair rivayet var. Hanefi mezhebinin delil olarak getirdiği iki rivayet var, ikisi de zayıf. İbni Mesud ve Bara İbn Azib hadisi. İbni Mesud ve Bara İbn Azib.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 Ebu Hanife'nin iştihadına yanlış olduğuna inanıyorsak bir şeyde, yine bir İmam şafii'nin İmam Melik'in, İmam ahmed'in İmam Bukhari'nin, İmam Müslim'in iştihadlarıyla yine bunu anlıyoruz, biliyoruz. Bunu da yani antiparantez söylemek gerekiyor. Ee, hangisini bulup okuyacaksınız. Şehmukbil'in dediğim o kitap Arapça Türkçe tercüme edilmedi o. Henüz şu ana kadar tercüme edilmedi. Neşr'us Sahife isminde bir kitap. Neşr'us Sahife 300-350 sayfa civarında. Türkçe tercüme edilmedi o. Neşr'us Sahife. Şehmukbil'in o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 Kalebe soruyor diyor Vahabi Vahabi derken Vahabi denen kişilerin kabir düşmanı Olduğu yazılıyor Bu doğru mu diyor Gitti mi Zümer Orada Ya Vahabilikle itham olunan kişilerin Ki bunlar ehli sünnetin İnancını savunan insanlardır Tevhid inancını savunan insanlardır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 Kubeleri, türbeleri türbeleri yüca insanlar Sahih Muslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye emretmiş olduğu emri yerine getiren insanlar. Sahih Muslim'de geliyor sahih rivayet Resulullah Aleyhisselam Ali radıyallahu anhu gönderiyor diyor ki ey Ali git diyor üzerine ne kadar kubbe bina yapılmış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 Dünya işlerinde başınız dara düşerse, sıkıntıya düşerseniz kabirlerde yatan ölülerden onlara sığının, onlardan istihanede bulunun. Fatiha suresinde ne diyor Allah Teala? اِيَّاكَ نَعْبُدُ ve اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz derken Arapçasında istiane kelimesini kullanıyor. Yardım isteme, yardım dileme. Bu hadiste de aynen istiane kelimesini yazmışlar.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 benim ümmetimden bir taife kıyamete e, Allah'ın emri yani müminlerin ruhlarını kabz edecek olan rüzgar gelinceye kadar müminlerin ruhlarını kabz edecek olan rüzgar gelinceye kadar benim ümmetimden bir taife hak üzerinde var olmaya ve Allah'ın kendilerine yardım ettiği bu taife onun için taife-i mensure deniyor Allah'ın kendilerine yardım ettiği bu taife hak üzerinde olmaya var olmaya devam edeceklerdir. Ve onlara muhalefet edenler, bu muhalefetler onlara bir zarar veremeyecektir. İmam Ahmed diyor ki, bu hadis hakkında. Eğer bunlar diyor hadis ehli değilse ben daha kimdir bilmiyorum diyor. İmam Ahmed bunların hadis ehli diye tefsir etmiştir bu hadisi. İmam Bukhari ilim ehli demiştir.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 İmam Ahmed şöyle diyor bir sözünde. Her kim Hammad İbn Seleme'ye dil uzatırlarsa dil uzatırsa, e, uzatırsa Hammad İbn Seleme selefin büyük imamlarından birisi de Hammad İbn Seleme. İmam Ahmed diyor her kim Hammad İbn Seleme'ye dil uzatırsa onu dini üzere itham edin. Yani bilin ki o Bita tehlidir. Onu dini üzere itham edin. Yani bilin ki o Bita tehlidir demek istiyor. Neden? Hammad İbn Seleme yaşadığı asırda dönemde Bita tehline karşı çok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 İmam Ahmet de bunu ortaya koyuyor ki her kim Muhammed İbni Seleme'ye dil uzatırsa onu dini üzere itham edin. Yani bilin ki o bitat ehlidir. Ondan dolayı bitat ehlinin en birinci özelliklerinden bir tanesi de hadis ve eser ehline hücum etmeleri, saldırmaları, dil uzatmalarıdır. Ha neden Müslüman ismiyle yetenilmiyor?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 Selef kim? Resulullah (s.a.v.) bizim selefimiz. Sahabeler bizim selefimiz. Tabiun etbeu tabi yani o sahabelere hayırda uyan, hakta uyan etbeu tabiun. Sonra onlara hakta hayırda uyan etbeu etbeu tabiun. Tabiun ve etbeu tabiun ve etbeu etbeu tabiun ve ondan sonra selef imamları, mezhep imamları, dört 4 mezhep imamı, onların talebeleri ve Buhari'ler, Müslimler, hadis imamları, fıkıh imamları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 Resulullah'tır Aleyhisselatü Vesselam, sahabesi, tabirun, eteba'u tabirun, mezhef imamları, müşteh imamlar ve hicri ilk üç, üç asırda yaşayan salih insanlar, pittat ehli olan değil, salih olanlar, ehl sünnet olanlar. Bunlar selefi salihin diye isimlendirilir. Resulullah Aleyhisselam hadiste, insanların en hayırlısı benim asrımda olanlar ondan sonraki, onlardan sonra gelenler ondan sonra ondan sonra gelenler derken 3 asrı saymıştır rot sessem. Sahabe, tabiun ve et-tabiun asırlarını saymışlardır. Kurucusu kimdir? Garip bir soru. Kurucusu Allah Azze ve Celle. Peygamberi de Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Nebi ise. Diyorum selefilik bir mezhep değildir. Selefilik bir cemaat değildir. Selefilik İslam dininin ta kendisidir.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 Hariciler Vahabi o zaman. Neyse biz sizinle başka bir gün konuşuruz inşallah. Hariciler Vahabi mi? Yani niye nasıl böyle bir düşünceye gittiniz? Hariciler Vahabi mi? Hariciler Vahabi o zaman değil mi? Ya Vahabilik diye bir şey yok. Önce bunu anlattım.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 bilmiyorsunuz. Hariciler, bu da ayrı bir yani ders konusu. Yani konferans zinciri oluşuyor burada. Hariciler kısaca şöyle tarif edeyim. Hariciler büyük günah işleyen kimseleri tekfir edip onları kafir sayan kimseler. Ve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 Ehli Sünnet'in doğru olan kaidelerinden, Ehli Sünnet'in akidesinden, menhecinden, anlayışından dışarı çıkarak bunu yaparlar. Kısaca böyle, kuruç çıkış demek, yani isyan baş kaldırı, isyan etme, baş kaldırı. Kuruç, kuruçtan haricilik, yani kuruç edenler, çıkanlar, karşı çıkanlar, isyan edene baş kaldıranlar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 zulme küfre baş kaldırmak çeşit çeşittir. Kademe kademedir. Yani zulme ve küfre baş kaldırmak zulmü ve küfrü ret etmek ve bunun yanlış olduğunu beyan edip hakkı ortaya koymak elbette ki her müslümanın görevidir ve bu İslam'ın maksadıdır, muradıdır. İslam bunu emreder? Yalnız zulme ve kufürü reddederken, ona baş kaldırırken, karşı gelirken ve hakkı ortaya koyarken, ehli sünnetin serefi salihinin ortaya koymuş olduğu, tespit etmiş olduğu Kur'an'dan ve sünnetten istinbat edilen bir takım kaydeler, takım anlayışlar vardı İşte Biz buna menheş metot diyoruz. Yani zulme ve küfre baş kaldırmanın, zulme ve küfrü ret etmenin çeşitleri vardır. Ve her ortama göre o ortama hangi çeşidi uygunsa ona göre hareket etmek İslam'ın temel esaslarındandır, Ehl-i Sünnet'in temel esaslarındandır. Yani siz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 Yani küfürü, zulmü, şirki ret etmenin çeşitleri vardır. Ve bunun bir yöntemi vardır. Ve ehl sünnet işte bu yönteme menheş denir. Veya menhecin bir parçası da budur. ehl sünnet bütün bunları tespit etmiştir. ve Her şey yerine, ortamına göredir. Ama bitat tehlinin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 Hatta başka rivayetlerde Peygamber İslam sahabelerine diyor siz onların ibadetlerine, Kur'an okuyuşlarına namaz kılışlarına bakıp kendi ibadetlerinizi, amellerinizi küçümsersiniz. Böyle acayip bir şekilde ibadet ederler. Aşırı bir şekilde. Ama diyor Peygamber Asam, o ilk söylediğim hadisin devamında okudukları Kur'an o gırtlaklarından, hançerelerinden aşağı inmeyecek. Onlar diyor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 İnşallah sonra devam ederiz. İslam'da duygular yok değil mi hocam? Yani akılla hareket etmek lazım. Yani tabii akıl Kur'anı, Sünneti ve Selef'in anlayışını anlamak içindir. Bu şekilde bir akıl. Yoksa ilah edenilmiş bir akıl değil. Akıl Kur'anı, Sünneti ve Selef'in anlayışını